Günaydın 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Ömer Madra Desteği için programcımız Sandi Hakkı'na çok teşekkür ederiz. Bugün biraz geçen hafta COP22 Marrakeş'ten bildirmiştim. Birazcık ben hala orada olan bitenlerden hırsımı alamadım. O yüzden birazcık daha konuşmak istiyorum. Hı hı. Özellikle Trump etkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü... Yani ABD'nin yaptığı bütün basın açıklamalarını takip ettim ve şunu söyleyeyim geçen sene Paris'te sizinle birlikteydik ve orada da tüm basın açıklamalarını takip etmiştim ama böylesine bir um, Obama yönetiminin boy göstermesini açıkçası beklemiyordum çünkü bir hafta içerisinde üç kere um, Obama yönetimi iklim değişikliği müzakerecisi Jonathan Pershing açıklama yaptı. John Kerry programda olmamasına rağmen John bir Kerry geldi. Kerry geldi ben de onu diyecektim evet dişleri bakını. ...ve yani gerçekten e, sürekli böyle e, hani Trump'a karşı iklim hareketinin devam edeceğini e, belirttiler. Özellikle en çok bahsettikleri konulardan bir tanesi... ...pazarın yenilenebilir enerji için, yenilenebilir enerji yönünde büyümesi idi. E, yani şunu söylediler, çok korkmayın çünkü işte bu e, Trump bile gelse... ...bu pazar büyümesinin önünde duramaz. E, yenilenebilir enerji pazarı büyüyor, yenilenebilir enerji yatırımları devam ediyor... Bunun önünde hiçbir şey duramaz, bizim bir şey yapmamıza gerek yok çünkü pazar, piyasa kendi kendisi zaten bu yönde gidecektir dediler ama pek bunu, öyle olmadığını biliyoruz aslında. Bunun son 150 yıldır biliyoruz zaten öyle olmadığını aslında kapitalizmin ilk endüstri çağına girildiğinden beri böyle olmadığını biliyoruz ama... E evet. açık radyoda içinde çevirmiştik. Açık radyonun web sitesinde de bulabilirsiniz. E, fosil yakıt bağımlılığımız diye bir yazıdan bahsetmiş, e, yazıyı çevirmiştik. Michael T. Claire. Evet. E, ve orada da bunu söylüyordu. Aynen tamam yenilenebilir enerji büyüyor ama fosil yakıtlar da büyüyor. Enerji ihtiyacımız ya da e, enerji büyüyor e, ve ne olursa olsun 2040 yılında yine de fosil yakıtlar e, enerjideki payların çoğunu Fosil yakıtları oluşturacak, yenilenebilir enerji bu kadar artmayacak ve e, yenilenebilir enerjinin toplamı her bir fosil yakıtın enerji tüketimindeki payını geçemeyecek. E, yani sadece pazar büyüyor demek ne olmaz fosil yakıtları yerin altında bırakmadığımız sürece bu yeterli değil. E, bir yandan da e, Trump e, işte şey söyledi mesela Vermont'tan e, bir belediye meclisinden e, bir hanımefendi vardı Deb Markovitz Dedi ki e, ABD'yi bilmiyorsunuz İşte biz bir federal bir yapıyız e, her eyalet kendisi belirliyor. E, biz örneğin Vermont'ta artık e, yeni kömür termik santral açmıyoruz. Çünkü e, kimse zaten bu yönde yatırım yapmak istemiyor dedi. Ama e, Trump'ın e, geçiş e, takımının söylediği enerji planına göre Obama'nın temiz enerji planını ki 5 trilyon dolarlık bir plandan bahsediyoruz. Obama Clinton'ın iklim değişikliği planını Tamamen rafa kaldırıyor. Bütün deniz üstünde ve sahilldeki petrol hatlarına izin veriyor. Bunların kirala kiralamaya açıyor. Obama'nın durdurduğu bütün boru hattı projelerini ve kömür projelerini tekrar gündeme alacağını söylüyor ve tabii ki Paris anlaşmasından da çıkacağını yani çıkacağını benim Marakese'de konuştuğum bir Wall Street Journal gazetecisi bana teyit etti. O da Obama Trump'ın geçiş ekibinden bu bilgiyi almış. Zaten en büyük vaatlerinden bir tanesi Paris Anlaşması'ndan çıkmak olduğu için belki bunu bekleyebiliriz. Ama yani Çin ben ABD'nin bıraktığı yerden devralırım ve Paris Anlaşması'nın garantörü haline gelirim dedi. Avrupa Birliği, Brezilya, Rusya falan. yani Rusya değil tabi Rusya Paris Anlaşması'nı bile onaylamadı. Türkiye ile birlikte onaylamayan 2G20 ülkesinden bir tanesi ama... Onlar da hani biz bundan çıkmayacağız. Paris Anlaşması'ndan biz çıkmayacağız. Biz ne olursa olsun devam edeceğiz dedi. İşte Pershing'in falan ABD takımının açıklaması da tabii ki devam edecekler. Çünkü zaten pazar olarak da ekonomi olarak da çok mantıklı bir şey. Yenilen bir enerjiye yatırım yapmalıyız vesaire. Bu şeyden Vermont term konuşan efendi şeyi de söyledi mi? Vermont'ın bir koskoca eyalet olarak Bakırköy büyüklüğünde oldu. <gülüyor> <Yine> aşağı yukarı. <gülüyor> Hayır, bunu söyleminde. ama yani Amerika ABD bu şekildeydi. Bir de gider ayak yani çok John Kerry'nin konuştuğu gün aynı anda iki açıklama yapıldı. Bir tanesi ABD'li iş insanları, iş dünyası Trump'a sakın Paris Anlaşmasından çıkma ve de yenilenebilir enerjiye yatırımı devam et. Eee hmm. iklim değişikliğiyle mücadele devam et mesajı yayınladılar. E, ve aynı anda e, ABD uzun dönemli emisyon azaltım planını e, koydu ortaya. Planın aslında içeriğine baktığımız zaman şu anda olmayan e, işte karbon yakalama ve saklama, carbon capture and storage'la ...azaltım yapmaya niyetlendiklerini görüyoruz. Ama henüz böyle bir teknoloji Yok. geliştirilmemiş. Ufak bir sakıncası bu. Evet, bir ufak sakıncası bu. Ee, zaten orada Dünya Meteoroloji Örgütü'nde söylediği şuydu. Yani eğer bir buçuk derecede kalmaya niyetleniyorsanız yani mümkün değil. Yani karbon yakalama, gömme gibi bir teknolojimiz olmadan... ...artık bir buçuk derecede kalmamız mümkün değil. Çünkü zaten bir nokta dereceye doğru hızla ilerliyoruz. Ha iki derecede kalmak istiyorsanız hemen fasil yakıt yatırmanız evet, evet. bırakmanız lazım. Belki o zaman karbon yakalama işte e, negatif karbon gibi teknolojilere ihtiyaç duymadan iki derece eşiğinde kalmamız mümkün olabilir. Yani olmayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu yani gerçekten benim için hani, hayal edemediğim şey olmayan teknolojilere varsa bel bağlayarak 2050 yılı için hedefler vermek. Bunu kim Amerika mı veriyor? Ya? AB'de. ABD 2005'e göre yüz, e, %80 emisyon azaltımı hedefi koyuyor. Bunu iki yöntemle yapacağını söylüyor. Bir tanesi e, bu dediğimiz işte karbon yakalama ve gömme yani negatif emisyonlu. E, bir diğeri de e, Briggs denen bu e, şeyi toprağa, e, toprağın kullanılarak işte karbon gömmesiyle alakalı ki bunun da ciddi anlamda adaletsizliğe topraklardaki e, işte Fiyat artışına insanların yerlerinden edilmesine varacak kadar bir iklim adaletsizliğine neden olacağı söyleniyor. Ee, bu iki yönteme berbatlanmış durumda ama aynı günde açıklamaları ben bunu Obama'nın işte iklime giderek son bir kıyak olarak düşündüm ee, ki Obama'nın e, iklime kıyakları devam ediyor. E, son gelen bir habere göre. E, Obama 2022'ye kadar batı kıyısındaki deniz sondajını yasakladı diye bir haber var. Ve Trump'un bunu geri alamayacağı söyleniyor. Peki şeyden bir haber var mı? Ocak'ta devralıyor Trump. Ondan önce bu North Dakota Pipeline denen, DAPL denen ve yani günümüzün en büyük kırılma noktasını muhtemelen oluşturan... Şeyde dün sesini de verdik biraz önce çatışma yani kalp krizi geçirenler var yaralananlar var yüzünden yaralan küçük kızlar filan var tamamen şeyde yani. Ve Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan Kelsey Warren miydi neydi adı şirketin sahibi North Dakota Pipeline şirketinin sahibi zaten hemen devamı hiçbir yol yön güzergah değiştirme olmadan o işte kaç 1700 küsur kilometre kare kilometrelik bur hattını inşa edeceğini söyledi. Çok bunu yapabilecekleri var halbuki Trump'ın. Bu şey Obama'nın. Obama'nın evet ve ben oradayken hı. önümüzdeki hafta sesini vermemiz mümkün olacak... Tercümesini yapıyorum. E, yerli halklar e, Kanada'da e, moratori bölgesinden bir şefle konuştum ve orada e, Standing Rock'taki gözlemcileri dinleme fırsatı buldum e, ve tamamen çağrıları Obama'ya yönelmiş durumda çünkü hala Obama başkan ve hala Obama'nın yapabileceği bir şeyler var en son Obama e, bundan ama yaklaşık iki ay önce sanırım e, işte şey kutsal mekanlardan geçtiği için belki boru hattının yerini değiştirmemiz E, mümkün olabilir demişti. E dedi, ama ama mesela değiştirmeyeceğiz demiş. Dün bu Kelsey Warren dediğim adam. E, yani Trump'a e, kalırsa zaten söz tabii canım. konusu bile değildi demiş. Yani niye değiştirelim asıl kârlı olan, iyi olan bu yol. Burada Kızıl ellerin ata toprakları, mezarları filan ve su, içecekleri su o kadar önemli değil onlar için. Kerin önünde bir şey değil yani. Evet e, Obama gerçekten <gülüyor> şu anda bir şey yapabilir. E, orada Ee, ve yerli halkların tepki koydukları şeylerden bir tanesi de bunların hepsi olurken kimse bizimle bir görüşmeye git gelmedi. Kimse bizim fikrimizi sormadı. Ee, gazetecilerden bir tanesi bu e, Doktor Pershing'e sordu bu soruyu. Gerçekten yerli halkların fikrini aldınız mı siz bu iş yapmadan önce? Hayır dedi. Yani yerli halklarla konuşmadık ama sivil toplumla konuştuk. işte akademiyle konuştuk, bilim insanlarıyla konuştuk. Böyle böyle toplantılar yaptık ama yani net bir şekilde oradaki... ...gerçekten yüzyıllardır orada yaşayan ve o toprağın sahibi olan Yalnız insanlarla antlaş, konuşmamışlar. Antlaşma da 1851 antlaşmasıyla onların egemenlik top, alanı olduğu açıkça yazılı... ...antlaşmaya yazılı olan şeyden bahsediyorum. Danışmadıkları bu. Evet e, ve dün gece e, siz de söylemişsinizdir gazetede... E, ...ciddi korkunç bir saldırı evet, var. Evet, çatışma... Yani ...buz gibi, yani eksi 20 e, ...kaç, eksi yedi derece falanmış. Evet. Ve sularla saldırıyorlar. Evet, sularla saldırıyor Gürz denen, meis denen bir şey kullanıyorlar. Böyle gürz gibi bir şey. Yok. Evet, evet. Ve e, yani... Ece bir şey, silah. E, köpek kulbelerinde tuttukları... ...ve kollarına rakam yazdıkları... E, ...tutukladıkları insanların... ...bu korkunç bir şey... Evet evet yani ama işte, atıl almaz bir şey. Yani hipotermiden e, soğuk soğuğa maruz kalmadan bir, birkaç vaka. Altı saatlik bir çatışma olmuş işte dünde e, şey bu sabah da söyleme fırsatımız oldu azıcık 160 kişi e, şey olmuş. 16 kişi gözaltına alınmış ben, e, de ha, ben onu buldum. görmedim. 13 yaşında bir kız çocuğu da yüzüne fotoğrafını gördüm kanlar içinde yüzü var. Plastik mermi e, şey yapılmış yani kendisine. E, i̇ki kişinin de kalbi durup yeniden e, müdahaleyle çalıştırılmış. Böyle bir vacia evet. var yani. Bir de e, tabii e, şükran günü, Thanksgiving yaklaşıyor. Ha, işte. Ve e, yani bu kadar korkunç bir rastlantı mı? Çünkü bu Standing Rock'ta yapılan tüm saldırılar daha önce e, Amerika'nın e, yerlere karşı işlediği suçların ...yıl dönümleriyle hep çakıştı. Yani bu ve şimdi de... ...işte Şükran günü geliyor ve... ...AB'de Şükran gününü... ...yine yerlilere... ...saldırarak... Evet, evet ...kutluyor, anıyor yani. Olamaz <gülüyor> böyle bir şey. Bunu şey söylemiş... ...şimdi elimin altında yok o haber ama... ...yanılmıyorsam... ...işte Siyular'ın... ...reisi... ...David Arşan Bolt 2... Söylemiş yani bu asıl büyük yaralayıcı şey bu. Evet. Çünkü standing yani bütün olay yaralı diz vesaire hepsi bu topraklardan ez, ezilerek öldürülerek sürüldükleri sırada ondan sonra bir de şükran günü ilan ediyorlar. Kurtardıkları için beyazları hindi vermişler filan. Evet. Ayakta kalmışlar göçmen beyazlar. Yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ama adaletsizlik her yerde. Ben geçen hafta da biraz bahsetmiştim. Yine hızım alamadığım için birazcık daha söylemek istiyorum. Bu Fas'ta gördüğümüz, Marrakeş'te gördüğümüz adaletsizlik. Bunu önce Semra Hoca'dan aldığım bir espri. Onun da hakkını vereyim. Sürdürülebilir krallık diye bir video yayınladı. Fas Krallığı. Birleşmiş Milletler'de işte toplantı açılışında sürdürülebilir. <gülüyor> Sustainable Kingdom. Yani sürdürülebilirlik kavramı sanırım hiç bu kadar zaten iyi çalmamıştı. Zaten der, berbat bir kavram ama. <gülüyor> Sürdürülebilir krallık <gülüyor> pasta ee, bu cop 22 sırasında. Yani e, zaten 300 kilometre güneydeki gümüş madeni ve orada yaşananlara dair aktarma fırsatımız olmuştu. E, Ev sizleri hapise Atmışlar kop 22'den önce sokakta işte evsiz fakir insan görülmesin diye. Ve biz tam gelmeden önce ikinci bir Arap baharı olabilecek denilen bir ayaklama vardı aslında Fas'ta. Bir balıkçının tezgahını ve balıkçının kendisini çöp konteynerine atıp polisler balıkçıyı çöp konteynerinde ezerek öldürdüler. Ve sonradan tanıkların ifadeleri ortaya çıktı ki bunu yaparken polisler ezin onu atın ve ezin diyorlarmış. Ve bu tanıkları da e, gözaltındayken e, işkence ettiler ki biz oraya gittiğimizde elçilikten bize, Türkiye elçiliğinden bize şöyle dediler. Lütfen burada sakın eylem falan yapıp kendinizi gözaltına aldırmayın. Çünkü sizi çıkarmamız 6 ay sürer ve gerçekten çok uğraşıyoruz o yüzden. Ve Fas hapishanesine gitmek istemezsiniz dediler. Hani e, ve o insanlara bir işkence yapılmış ve bizim burada orada konuştuğumuz aktivistler bizden şunu rica ettiler. bize dinleyicilerimizden rica edelim. Lütfen. ...döndükten sonra Fas'ı takip etmeye... ...devam edin çünkü siz gittikten sonra... ...bizim burada canımızı okuyacaklar... ...yani hani komşuya... ...şikayet etmek gibi aslında... ...olan şey yani diyemedik ki bizim de... ...hani ülkemizde bazı sıkıntılarımız var... ...tabii ama... Ee, ...bu durum böyle... ...yani ki yine bu... ...evsizlere işte e, hapise attılar... ...ama e, yani... ...çok şaşalı bir koptu... Ee, Bir iklim konseri yaptılar. Benim haberim bile olmadı. Twitter'dan gördüm. Kimler gitti artık bilmiyorum. Her akşam dans gösterileri. Ee, ve bu işte iklim gösterisi için e, 300 bin euro harcanmış e, deniyordu. E, aslında çok bir para değil. Çünkü Türkiye standı için ne kadar para harcandığını tahmin ettiğimiz zaman e, gerçekten e, çok bir şey kalmıyor. Türkiye standı da e, çok güzeldi. Ebru ve hat gösterileri şovları oldu. İşte standın açılışı yapıldı. Kurdele kesti Çevre Bakanı Ösaseki. Eee bir tek Hindistan ve Türkiye standlarının açılışı yapılmış. Diğer ülkeler için çok tabii bahtsız böyle bir geleneklerinin olmaması. Kurdele bağlamak gibi. Ama onlar da onların turizm <gülüyor> şeyi problemi. Senegal yani, en ya kraldı da bildiğim kadarıyla 200 küsur yıldan beri belki 300 yıldır. Sürdürülebilir Sürdürüle, bir krallık. Sürdürülen bir krallık. Onun için hakikaten sürdürülebilir krallık. Sem, Semra Cirit Mazlou'nun hispisti neydi? İşte bu. Yani bu sürdürülebilir krallık videosunun gösterilebilmiş olması ve sürdürülebilirlik kavramına hiç bu açıdan görmemiştim evet. dedi. Yani hani e, ben dedik, o kadar dikkatimi çekmemişti açıkçası. Gerçekten sürdürülebilir krallık yeni bir terim sanırım. Evet. <gülüyor> e, bundan sonra ama Almanya'da olacak. Çünkü aslında Fiji başkanlığında olacak ama Fiji, yani bu kopları aslında yapmak ciddi maliyeti olan bir şey ve bu yüzden hiçbir ülke artık kopu ülkesinde yapmak istemiyor. Fiji içinde çok maliyetli olacağını öne sürerek Almanya'da, Bonda yapılacak yani UNFCCC'nin ev sahipliğinde yapılacak ama başkanlığı Fiji yönetecek 2017 için 2018'de de Polonya'da yapılacak. Kömür başkentinde dünyanın. Evet ve 2018 hani kritik çünkü 2018'de artık Paris Anlaşması'nı nasıl uygulayacağımızı netleştirmiş olmamız gerekiyor. Ee, hani bütün metotlar işte fonlar nerelere harcanacak adaptasyona mı yoksa azaltıma mı bunlara netleştirmemiz gerekiyor. Hayırlısıysa e, 2020'de de Türkiye'de kopu görmemiz mümkün olacak gibi duruyor. Önce Paris Anlaşması'nı onaylamak lazım. Onun için para vermeleri lazım. O parayı da vermiyorlar. Türkiye bildiğimiz gibi. Bakacağız artık. Evet. Peki. <gülüyor> Kısaca böyleydi. Ee, zaten yarın da konuşma fırsatınız olur ümitle. Çok teşekkür edelim ve kapatalım o zaman programı. Hoşçakalın. İklim için. Bir iklim adaleti güncesi.